içerisinde cevapları da güzel. Bak soru aralarını iyi okuyun. Sahabe, peygamberimizin arkadaşları nasıl örnek alacağız? Onlar nasıl idiyseler onlar gibi yapacağız. Peygamberimizin ahlakı neydi? Bir siyer okumanız lazım. Peygamberimizin ahlakı Kur'an ahlakı. Kur'an'ı okuyacağız. Peygamberimizin ahlakı öyle. Sahabe, peygamberimize nasıl bağlanmış ise, nasıl sevmiş ise, nasıl efendim onun talebeleri, durumundakileri, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dinini, ona gelen vahyi, sünnetini, yolunu nasıl götürdülerse biz de öyle. Efendim cemaatler kalsın, cemaatlere lüzum yok, şudur budur falan. Bunlar tamamen, ah buyur, safsata sözler. Bunlara yüz verme. Her bir cemaat yerinde olsun, doğru olsun ama bizimdir. Hepsine Allah razı olsun, hepsine ihtiyaç var. Efendim doğru değiller, olsun git doğrultacaksın. Sen de gir, Efendim hepsi eğri beni çıkartıyorlar. <gülüyor> Olur mu mübarek? Yani senin de vardır. Cemaatten kaçanlar, hiçbir cemaate sap olamayanlar, eninde sonunda kendisini bir dağda kalmış bir sopa gibi eğri bürü kimseyle efendim ölçüle, ölçülemeyen hiçbir kişi durumunda kalır. Onun için mümkün mertebe. işte o olmasa bu, bu olmasa öbürü. Bir türlü bir yerden başlayacaksın ya. Yani. Herkes eğrider. Bir sen misin doğru? <gülüyor> Onun için cemaatlaşmak Allah'ın emridir. Bunun tersini kimse söyleyemez. Cemaatta bereket vardır. Efendim bu cemaatler birbirlerini şey yapıyorlar, bu yapıyorlar falan. Yani işte kafamızı vura vura duvara çarpa çarpa, darbe yiye yiye Bugün darbeleri de durdurduk Allah'ın izniyle. Cemaat, cemaatlaşmaları da yapa yapa yapa bir gün doğru cemaatlaşmayı da öğreneceğiz yani. Bir gün gelecek bakacaksın ki ya gerçekten yani Müslümanlar birbirlerini seven farklı cemaatler ama birbirlerini seven, saygı duyan, kucaklaşan muhabbeti olan efendim ama öyle oldu böyle ya işte sana vurdular darbe ona da vurdular. Bana da vurdular. Yani darbeyi yemeyen var mı? 60 darbesinde bütün Müslümanlar darbeydi. 80'de yine buna keza 2000'de işte şimdi bütün Müslümanlar Ah buyur, kafirin, siyonizmin, dinsizin, eymasın gözünde. Müslüman olman yeterli bir sebeptir. Ama şöyle diyorlar, ılımlıydı, ılımsızydı şuna. Onlara şimdi diyorlar, zamanı geldi mi onlara da aynı diyecekler. Yani. Öne çıkan tabii önce harcanıyor. Arkada duran da biraz sonra. Ama eninde sonunda düşman isen, efendim, mümin ise kafirin düşmanısın. O zaman sıra sana da bir gün gelecek yani. O sıra sana gelmeden Doğru yer, yerde yerimizi almamız lazım. Fedakarlık. Fedakarlık zor bir şeydir yani. <gülüyor> Fedakarlık yapmak. Adam e, bir veriyorsa onu alıyor. Ben de fedakarım diyor. Adam hiç vermiyor. Herkes mal bölüşürken en çok ben diyor iş yaptım diyor. O da pay alıyor, Almak istiyor. Ama doğru dürüst, tam manasıyla fedakar ise sana bir şeyle verilmese de o fedakarlık yapmış olmanın ahiretteki ebedi mükafatı sana yeter. Yok, şimdiki Müslümanlarda herkes efendim en iyi fedakar ben olduğunu söylüyoruz. Sonra da efendim birbirimize düşüyoruz. Tabi Allah halimizi düzeltsin. Rabbim inşallah biz de gayret göstereceğiz daha iyi duruma gelmeye çalışacağız. Bütün Müslümanların güzel yönlerini ön plana çıkarıp onlardan yaklaşacağız, sevmeye çalışacağız. Yoksa tenkitsel bakarsak hiçbir Müslüman'a kalamaz dost edileceğimiz yardım edeceğimiz ya da yardımımıza koşacak bir insan bulamayız. İstiharede çıkan sonuçlar kesin midir? Buna uymak gerekir mi? İstihare sünnete uygun bir şekilde yapıldığında onun da anlamları vardır. Anlamlarında da Bakarak kişiye, efendim bazı durumlarda, bazı yorumlar doğru yapılması durumunda kesin sonuç verebilir. Ama kişiye, başkasına değil. Bu kesin sonuçlar derken ayet ya da hadis manasında kesin değil. En azından zaman olur ki gerçekten tam arzu ettiği konuda cevap alabilir. <gülüyor> Zaten istihara bunun için muvahh bir e, şeydi, yoldu. Sünnetin muvahh kısmı. Evet. Güzel gördüğümüz rüyaları anlatmanın bir sakıncası var mıdır? Güzel gördüğümüz rüyaların. Eğer ki insanları teşvik söz konusuysa eğer ki insanların ondan yararlanması söz konusuysa kendini övmeden bir biçimde onları anlatmakta fayda vardır. Biz buna ne diyoruz? Tahdisi nimet. Bir dakika. Efendim. Ee, i̇şte. Allah kuşu par, çeşitli dört farklı kuşu parçaladı ve daha attırdı. Ondan sonra da geri birleşti ve Allah mucizesini gösterdi. Kalbi mutmain olmak için de efendim bunu ne yaptı Hazreti İbrahim'e? Bu mucizeyi kendi elinde gösterdi. Mus Musa lesa, şey Hazreti İbrahim aleyhisselam da Allah'ım bir göster, kalbi mutmain olsun. Şimdi bu etkinliklerden şu çıkıyor zaten. Yani hikmeti sorulmaz Allah emretmiştir. Ya mübarek yani evet Hanefi meseminde hikmetin üzerine durulur. Şafii meseminde bunu bazen efendim bazı arkadaşlar Şafii alimlerin görüşünü yani İmam Gazali okursanız aslında İmam Gazali Şafii meseminin içerisinde ilerlemeyi sağlamıştır. Çünkü Şafii meseminde bu tutucu anlayış çok ağırdır. Nedenler ve usul ilmi halbuki usul ilmi çok geniştir onlarda ama Nedense hikmeti üzerinde onların, onların ağzına bakın efendim nakşi, bir bir takım nakşîler. Ya hikmet ilmine deyince ya niye neden için böyle demeyi isyan olur falan. Allah emretmiş onun için devamını anlatma. Allah em, emrettiği için biz yaparız ama hikmetini öğrenmek Allah'a isyan değildir. Hikmetini öğrenmek için peygamberler gönderilmiştir. Çünkü Süre alim şey Bakara'da ne diyor Cenabı Peygamberler size kitabı ve hikmeti öğretsin diye muallim olarak gönderildi diyor. Değil mi? ve الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونَ تَعْلَمُوا E bu ayetler var iken nasıl oluyor da siz hikmet Kur'an'da olmaz, dinde olmaz, dinde hikmet araştırılmaz falan. Onun için bu şekilde hani bu, bu manada Hanefi mezhebinin görüşünün çok yerinde. Ve bu şekilde araştırmalar müsait özetleri hep hikmet üzerine çok durur. Onun için gerçek manada hükemanın reisidir. Son dönemin. Mesela i̇mam Gazali de böyledir. i̇mam Gazali ki Şafi'dendir. Ama bunlar sözüm bana birkaç sofilik adına sofilik yapacağım derken, ya işte biz hikmetini araştırıp hikmetinden dolayı ibadet yapmayız. E Yapmasan yapma ama hikmetini de araştır yani. Sana elini tutan var mı kardeşim? Hikmetini de araştır. Hikmetini birisi araştırıyorsa efendim Mesela birisi kalksın, namazı niye kılıyoruz? Ya sen kafir olursun, bu soru sorulur mu? Sorulur kardeşim, sorulur. Anlat namazı bana, doğru anlat. Bilmiyorsan oku. Namazın bütün hikmetini anlat. Niye ayahta duruyoruz? Niye rüküye varıyoruz? Niye secdeye varıyoruz? İsyan değildi bu, hikmetini anlat. Zekatı niye veriyoruz? Hikmetini öğrenmek için peygamberler, öğretmek için gelmişler soru bu gibi sorular iki şekilde sorulur. Birisi inkar manasında. Buna ne diyoruz? İnkari sual yasaktır. İkincisi istifam oluşturmak için yani namazın farz olup olmadığını şüphe oluşturmak için. Haşa. Hepimiz biliyoruz namaz farzı. Burada şüphe oluşturmak için de sormuyoruz. Üçüncüsü helaldir. Helal yoldan sorudur. O nedir? Hikmetini araştırmak. Onun içinde bütün peygamberlerin geliş sebebi arasında hikmetini araştırmak vardır. İşte çoğu insanlar böyle çok yönlü tefsir ve beyan tefsirini bilmediği için de Kur'an-ı Kerim'i kısır, kafasında yorumladığı şeklin dışında farklı açıdan bakmasını bilmediği zaman Kur'an bize başka ne desin ya? Sen onun ağzını kilitliyorsun ya. Kur'an'ı bırak, farklı kitaplardan oku. Biraz da zenginleş, kültürünü zenginleştir. Tefsir kabiliyetini zenginleştir, o zaman bakacaksın Allah Allah ben bu zamanda böyle anlamıyordum yani dersin. Çoğu insanlar vardı gündelik bütün olaylardan hiç ders çıkarmaz. Hiç düşündük mü sabah doğan güneşin bir gün efendim doğudan değil de batı dediğimiz yerden efendim doğmuş olsa bütün insanlar ayağa kalkar. Ne oluyor kıyamet kopuyor. Aleyküm selam. Bunun gibi hep böyle çok yönlü farklı bir şekilde bazen ayetleri ayetlerle tefsir edeceğiz. Bazen hadislerle tefsir edeceğiz. Bazen işte zahiri alimler ne demiş fıkıh alimi ne demiş, hadis alimi ne demiş, tasavvuf alimi ne demiş. Yok ben tasavvuf alimlerini okumam. Cık, cık, olamaz. Hepsi cahil falan. Mesela belki sen cahil kalarsın. Onların içinde okumuşu yok mu? Dolu. Bir de oku ne olacak? Korkma. Efendim tasan falim, zahir alimler okuman ben onlar şöyle o falan ya okuna diller ne olacak bak bana ben çünkü bilgimin doğru olduğundan emin değilim ha o zaman doğru o zaman sen biraz daha okuman lazım. Onun için Kur'an'ı kerimi, ehli sünnet bu şekilde anlamışlar. Bazen sürekli elisine kitaplarında mutezile şunu dedi, falan bunu dedi, falan bunu dedi, falan bunu dedi. Öyle farklı mesela hiç biz bazen küçükken ben de öyle dedim ya bunlar niye anlatıyorlar? Niye mutezilin fikrini mutezile kitabında alıyorlar ki falan? Evet demek ki ilim böyle gelişiyor, beyin böyle gelişiyor, kalp böyle e, doyuyor. Kalbin itme budur işte, hikmet budur bunu geliştirmek, toplum içerisinde yaymak, müsamaha. Bir tane kardeşimiz geldi, aa benim bildiklerim, aykırı. O olabilir mi? Bırak, bir anlatsın bu kadar. Dur. Yok olamaz, şu yıkıldı, bu yıkıldı falan. Ya yıkılan bir şey yok. Sen önce bir kendin yıkılma. Ayakta dur. Onu düzeltiriz. Koran. Onun için Müslümanlar birbirlerine dayanmasını, tahammül etmesini gösterdiği andan itibaren ilim gelişir, irfan gelişir, dirayet gelişir, hikmet gelişir diyorum. Böylelikle evet birkaç cümledim böyle içimden serzenişler halinde size sundum. İnşallah önümüzde günlerde biraz daha dikkat ederiz. Sevgili kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Esselamu İzlediğiniz için teşekkür <Gülüyor> Selamünaleyküm. Aha, şey de atmadım, şey geliyor <gülüyor> var mı arkadaşlar? <gülüyor> Biraz nostalji yapalım. Tamam. Ee, şimdi var mı ses arkadaşlar? Mikrofonu kapatmışım ya. Tamam. Kurban hocam e, Allah razı olsun. E, çok teşekkür ediyoruz güzel sohbetiniz için. Sohbetinizin tamamını dinleyemedim yalnız. E, benim çocuğu